Merhaba, bir süre önce Greenpeace, İtalya'nın en büyük enerji şirketi olan Enel'i küresel kirlilik seviyesini büyük ölçüde artırıyor olmasından sorumlu tutmuştu. Dahası Greenpeace, İtalya'da yılda 350'den fazla insanın bu şirketin neden olduğu salımlar nedeniyle sağlıklarını kaybederek öldüğünü söylemişti. Beklendiği gibi Enel bu suçlamaları Greenpeace'in resmi sitesinden <gülüyor> okumaktan pek mutluluk duymadı ve organizasyonun bu bilgileri kamuoyundan saklaması ve hatta Greenpeace'ten İtalyanca olan internet sitesinde kapatması istemiyle bir dava açtı. Greenpeace davasını sunarken cesur bir tavır sergiledi ve takındığı bu tavır hatta saldırgan bile bulundu. Greenpeace'in resmi raporları yalnızca 2011 yılı için Enel'in İtalya'daki en büyük karbondioksit kirleticisi olduğunu gözler önüne sermekle kalmıyor. Aynı zamanda şirketi yaklaşık 37 milyon ton zehirli kimyasal atığın atmosfere salınmasından da sorumlu tutuyor. Mahkeme sonunda Greenpeace'in kanunsuz bir şey yapmadığı ve internet sitesinde yer alan bilgilerin tamamen doğru olduğunun kararını verdi. İşte tam da bu nedenle Greenpeace'ten iddialarını geri çekmesini talep etmek yasal olarak mümkün değil çünkü kamuoyuyla sadece ve sadece gerçekleri paylaşıyor. Davayı kazanan Greenpeace, Enerji Bakanı'nın kararına itiraz etmek yerine sorumluluğu üstüne alıp yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya karar vermesi gerektiğini savunuyor. Türkiye'de Sokar Enerji Grubu'nun Petkim yarımadasında Star Rafinerisi'nin yanı sıra bir de petrokok ile çalışacak termik santral kurma düşüncesi çalışmaları sürüyor. Halkın göstermiş olduğu büyük tepki sonucu çet toplantısını gerçekleştiremeyen Sokar Enerji Grubu, kurulacak santralin çevreye zarar vermediğini anlatmak ve tepkileri azaltmak için Alia'nın 20 köy ve mahalle muhtarına kurulmak istenilen santrallerin kurulduğu Almanya'ya götürdü. Gezi dönüşü İzmir'in Alia ilçesinde basın toplantısı düzenleyen muhtarlar, bölgeye kurulması planlanan termik santralle ilgili firmayı şaşırtacak açıklamalarda bulundular. Tüm muhtarlar adına bir açıklama yapan Siteler Mahalle Muhtarı Sedat Okşar, Almanya gezisi sonrası basına servis edilen santralleri zararsızmış gibi gösteren bültene tepki gösterdi. Okşar Almanya'ya giden muhtarlar olarak Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Dündar'ın yapmış olduğu açıklamaların tüm muhtarların görüşünü yansıtmadığını, açıklamaların yanlı, taraflı olduğunu düşünüyor ve bu açıklamalara katılmıyoruz. Yapılan asılsız açıklamada tüm tarım alanlarında ve yerleşim bölgelerinde birçok termik santral olduğunu söylediler. Biz de soruyoruz bu tarım alanlarında hiç domates, biber, salatalık, üzüm gibi mahsuller görmüşler mi? Yoksa bu alanlarda biyogaz üretiminde kullanılan mahsuller mi ekiliydi? Biz Almanya'dayken Başbakan Merkel 2050 yılına kadar bütün fosil yakıtlı santrallerin faaliyetlerine son verilecek şeklinde bir açıklama yaptı. Doğalgaz, fuel oil ve kömür santrallerinden vazgeçileceğini, bunların yerine güneş ve rüzgarla çalışan santraller kurulacağını söyledi. Ali a halkına karşı olan sorumluluğumuzdan dolayı termik santrallere karşıyız, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz diye konuştu. Aydın'ın Didim ilçesinde kamu kurumlarına örnek olacak bir çalışmayı Didim Adliyesi gerçekleştirdi. Didim Adliyesi'ne kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde adliyenin ve adliye lojmanlarının çevre aydınlatılması güneş enerjisi sayesinde gerçekleşiyor. İlçede ilk kez yapılan çalışma kapsamında adliyenin ve adliye lojmanlarının çevre aydınlatması güneş enerjisi sayesinde artık gerçekleşiyor. Tahıl fiyatlarındaki rekor artışın dünya çapında 2007-2008'dekine benzer yeni bir gıda krizine yol açmasından endişe ediliyor. Krizi tetikleyen başlıca etken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve iklim değişikliğine bağlanan ağır kuraklık. Dünyanın bir numaralı mısır, soya ve buğday ihracatçısı olan Amerika Birleşik Devletleri dünya piyasasındaki bu tahılların üçte birini sağlıyor. Yaşanan ağır kuraklığın sona ereceğine dair de herhangi bir işaret görülmüyor henüz. Hızla artan mısır fiyatları kilo başına 8.16 dolara kadar çıktı. Soya fasulyesi ise 17.17 dolara .17 yükseldi. Yükselen fiyatlar 30 ülkede gıda isyanlarının çıktığı 2007-2008'i anımsatıyor. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı araştırmacılarından Richard Fopke, ilk önce et ve süt ürünlerinin fiyatlarının artmasının beklendiğini belirtiyor. Küresel tahıl stokları henüz düşmemekle birlikte Rusya'daki değişken hava koşulları da üretim düzeyine ilişkin endişelerimizi artırıyor. Rusya'nın güneyinde yaşanan seller de ülkenin tahıl ihracatına ciddi bir şekilde etki edebilir. Evet, en son haber, Grönland'tan ancak pek de iç açıcı değil. Kuzeyindeki Petermann buzulundan Kadıköyün dört katı büyüklüğünde bir buz dağı kopmuş durumda. NASA tarafından yakalanan görüntüler, buzulun ucunda yer alan bölgenin kopma anını dahi gösteriyor. 2010'da aynı buzuldan 250 kilometre devasa bir tabaka daha kopmuştu, bilim insanları durumu endişe verici olarak nitelendirirken. 150 yıl boyunca görülmeyen değişimlerin gözlendiği de ifade ediliyor. Buz kütlesinin kopmadan önce su üzerinde dalgalanır halde olması deniz seviyesini etkilemeyeceği söyleniyor. Evet durum bu. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.